Bir başka sadaka kuralı kardeşler, Müslim'de rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Ademoğlu oğlu, Adem oğlu, istiyorsan ver diyor. Ver vereyim sana. Ver vereyim sana. İşler iyi gitmiyorsa bir sadaka yolu bul. Ya zaten vergi ödeyemiyoruz onun için işte sadaka ver diyorum sana vergiyi verecek hale gelme. Çekler ödenmiyor. Sen bir sadaka ver, Allah nasıl ödetir onları. Yani tıkanmayı ve önündeki engelleri sadaka kaldırır. Bir başka sadaka kuralı kardeşler. Sadaka insanın zekat değil ama. Ramazan fitresi de değil. Kefaret ödemeleri de değil. Sadaka Biraz bir baştan beri bahsettiğim sadaka insanın kan olarak, akrabalık olarak, hısımlık olarak yaklaştıkça değeri artar. Mesela kardeşine, ablana verdiğin zaman 100 lira, yeğenine verdiğin zaman 98'dir. Yeğeninin gelinine verdiğin zaman 90'dır. Hısımlara verdiğin zaman 85'tir. Kayınço'nun işte filanca tanıdığına verdiğinde 50'dir. İnsanın kanı, sütü, hısımlığı sana yaklaştıkça sadakanın değeri büyüyor. Sen o insandan uzaklaştıkça sadaka sadaka gene ama değeri düşüyor.